Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İsa Aleyhisselam onlara söylediklerini sürdürüyor Ve innallah'a rabbi ve rabbukum fe'buduhu diyor şüphesiz Allah benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir o halde O'na ibadet ediniz. Şimdi İslam akidesinde <gülüyor> Rab ubudiyeti hak eder. Rab ubudiyeti hak eder. Yani bizi yaratan yoktan var eden bu kainatı gördüğümüz ve görmediğimiz bütün varlıklarıyla var edip bizim emrimize ve maslahatımıza veren takdir eden bizi işte anne karnından küçücük bir hücreden tutup doğumla dünyaya getirip ölüme kadar yaşatan besleyen büyüten ihtiyaçlarımızı karşılayan vesaire varlığımızı sürdürmek için bize lazım olan her bir şeyi var eden Allah bizim Rabbimizdir ve bunları Rabbimiz olarak bize veriyor o halde Rabbımız olana karşı bizim vazifemiz nedir? Ona ibadet etmemizdir. Ona ibadet etmek. O rububiyetini eksiksiz ve en mükemmel şekliyle yaptığına göre bizim de ona karşı ubudiyetimizi şeriksiz, ortaksız ve mümkün olan en güzel şekliyle yerine getirmemiz gerekiyor. O halde Cenab-ı Rabbül Alemin sadece Rab olarak tanınmamalı. Yani biz evet bizi ve kainatı yaratan Allah'tır diyerek orada kalmamalıyız. Bizi ve kainatı yaratan Allah'ın bizim ilahımız olduğu şuuruyla yani kendisine ibadet etmemiz gerekenin o olduğu şuuruyla ona ibadet etmemiz icap ediyor. Onun için Cenab-ı Allah diyor, İsa Aleyhisselam daha doğrusu diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in ondan naklettiği ifade, Ve innallâhe Rabbi ve rabbukûm, Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir, Sizin de Rabbinizdir, O halde ona ibadet edeceksiniz, ediniz. Heze sırâtun mustakîm, İşte dost doğru yol, budur. Bunun dışındaki bütün yollar eğri büğrüdür. Kurtuluşa çıkmaz. Onun dışındaki cennete giden tek bir yol vardır. Allah'a ibadet yolu. Onun dışındaki bütün yollar dünyada felaket, ahirette de cehenneme gider. Bugün İnsanlığın içinde bulunduğu vakanın başka bir izahı yoktur. İnsanlığın bugün bu halde yaşadığını gören bir kimse adaletli bir şekilde faraza birileri yukarıdan dünyayı bütün incelikleriyle insanların mevcut halleriyle yaşadığını görüyor. İnsanlar arasındaki adil olmayan gelir ve servet dağılımını görüyor. Birisi tıka basa ifade yerindeyse yerken istediği her türlü imkana sahipken çok affedersiniz kedileri köpekleri dahi onlara yapılan masraflarla bir kedinin masrafıyla bir köpeğin masrafıyla Belki normal şartlarda beş aile, üç aile, iki aile, bir aile doyarken, öbür taraftan dünyada milyonlarca çocuk açlıktan ölüyorken, milyonlarca dünya nüfusunun üçte birine yakın açlık sınırında yaşıyorken, Dünyanın doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında akıl almaz dengesizlikler varken insanların bir kısmı öbürlerini canavarları dahi kıskandıracak kadar gaddarlıkla sömürüp dururken, kanını emerken hak, adalet nedir bilmezken zulüm her türlüsüyle kol geziyorken hayasızlık fuhuş uyuşturucu ve buna benzer her türlü kötü alışkanlık diz boyu gidiyorken bugün bu dünyanın bu aziyetinin global olarak toplamda Hayırlı olduğunu, doğru bir şey olduğunu, iyi bir şey olduğunu söyleme imkanı var mı? Adil olmayan yönetimler, adil olmayan gelir dağılımları, rüşvetler, hayasızlıklar, zulümler, haksızlıklar, saymak, alt alta sıralamak bile olumsuzlukları bugün dünyada adil bir gözle, dikkatli bir gözle, İnanul mümkün değil adeta. Peki beşeriyetin bu bedbahtlığının bu sefaletinin sebebi ne? Niçin böyle? Beşeriyet Allah'ın doğru yolunu bırakmış Allah'a ubudiyeti terk etmiş şeytanın yolundan şeytanın ubudiyetinden kurtulmak istemeyen becesine onun kulluğunu devam ettirip gidiyor. Beşeriyet, Rabbimizin rahmetiyle esirgediği müminler müstesna, onlar da maalesef çaresiz ve aciz. Beşeriyete kendilerini anlatmaktan, kendilerini ifade etmekten, dinlerini onlara ulaştırmaktan, mutluluk reçetesinin ellerinde olduğunu ortaya koymaktan son derece aciz ve çaresiz bir vaziyette bunlar dışında beşeriyet helak içerisinde. Bizim de vaziyetimiz bizim gibilerin vaziyetinde ne olacağı belli değil. <gülüyor> Belki de bizim imtihanımız ve sorgulanmamız allah Alem inşallah olmaz ama şöyle olursa hiç adaletin dışında bir sorgulama olmaz. Ben sizi İnsanlar için en hayırlı ümmet olasınız diye, insanlığa yol gösteren, onlara karşı şahitlik edecek konumda, her bakımdan en mutedil, en zirvede, en dengede olması gereken bir ümmet olarak varlık sahnesine çıkarttığım halde sizler ne haldeydiniz diye sorulursak, diye bir soruyla karşı karşıya kalırsak diye. Vallahi bu dinin yüceliği ile bizim bu sefaletimiz birbiriyle mütenasip değildir bu din o kadar yüce ve biz bu kadar cüce olmaz olmaması gerekir olmamalı bu yüce dine bu zavallı ümmet yaraşmıyor. Bu muhteşem akideye bu çaresiz her biri dini bir tarafından körelten bu aciz ve cahil ümmet yakışmıyor. Herkes bir taraftan didikliyor. Kimisi Kur'an ve sünneti istediği gibi halat pamuğu gibi atmaya kalkışıyor. Bir diğeri Allah hakkında itikad edilmesi gereken esas ve değerleri fani kullara indirgiyor. Bir başkası bid'at ve hurafelerle bu dini götürmeye çalışıyor. Bir diğerleri bu dinin ahiretini dünya için feda ediyor. Ve buna benzer terslikler bizim hayatımızda. ...bu ümmetin hayatında. Peki bu din böyle bir ümmet mi istiyor? Yoksa... ...imanıyla, akidesiyle, yaşayışıyla, ilmiyle, ahlakıyla... ...her yönüyle, beşeriyete adeta bir kutup yıldızı gibi, bir deniz feneri gibi insanlığın önünü aydınlatacak, önderlik edecek, her bakımdan üstatlık edecek, liderlik yapacak, rehberlik yapacak bir vaziyette mi olması gerekiyor? Bu ümmetin olması gereken hal ile içinde bulunduğumuz hal arasında çok büyük bir mesafe var. Ümmet olması gereken yüceliklerin Nereleri olduğunu görmesi ve bulunduğu <gülüyor> vadilerin bu yücelikten ne kadar uzaklarda ve derinlerde olduğunu anlayarak gayrete gelmesi icap ediyor. Ne diyor Merhum Akif? Çiğnenmek istemiyorlarsa seyla ı Eyyâm'a, yeniden rücu etsinler Sadr-ı İslam'a. Seylab-ı yani zamanın, çağın, günlerin dehrin getirdiği seller eğer bu sellerin önünde bir çerçöp gibi kaybolup yok olup gitmek istemiyorlarsa evet bu asrın öyle selleri var ki kendimizi, nefsimizi çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, toplumumuzu bu sellere karşı öyle korumak o kadar kolay değil. Şu modern dünyanın selleri o kadar yoğun geliyor ki Müslümanların üzerine. Ve bu yoğunluğa ve güçlü sellere rağmen ümmetin karşı koyma gücü o kadar zayıf ki. Bundan tek kurtuluş bu sele karşı tek durma şansı, merhum Akif'in de söylediği gibi, yeniden rücu etsinler sadr-ı İslam'a diyor. Bu selin önünde bir çöp, çöp çöp gibi gitmek, kaybolup dağılmak istemiyorsan, yeniden asr saadete, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği İslam'ın o ilk dönemlerine yeniden dönsünler diyor. Tekrar Kur'an'a, Yüce Rasul'e, Sünnet-i dönmemiz, onu yeniden anlamamız, idrak etmemiz, hayatımızda ne kadar Kur'an var ve Kur'an'ın ne kadarı yok. Ferdi olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak, ümmet olarak ve insanlık olarak. Çünkü Kur'an bütün bu boyutlarıyla, bütün bu boyutlarla beşeriyete, insanlığa, Muhammed ümmetine hitap ediyor. Bu kitap bireysel hayat için inmiş değildir. Bu kitap bir aileyi düzenlemek için inmiş değildir. Bu kitap bir milleti, bir kavmi, bir ulusu hizaya getirmek için inmedi. Bu kitap bir kavim için veya birkaç kavim için de inmedi. Bu kitap bütün insanlık için inmiş bir kitaptır. Son Resul bütün beşeriyete gelmiş Resul'dur. Aleyhisselatü Vesselam. O halde onun mesajı beşeriyetin her dilimine, her zamanına ve her mekanına söyleyecek sözü olan, her türlü hastalığa şifası bulunan muhteşem bir kitap, muhteşem bir eczanedir. verir ki biz bu kitaba yönelmesini bilelim. Bu kitabın bizden neyi istediğini ve biz onun istediklerinin neresinde olduğumuzu çok iyi bilelim. Ve bu bizi gayrete getirsin. Büyük işleri Büyük gaye ve hedeflere kendilerini adayan insanlar yapar. Bizim büyük işimiz, bizim başı ne? Başı şu, onu yapabilirsek bütün işleri başarırız. Estaizu billah, İnne Allah'a iştera minel mu'minine enfusehum ve emwalehum bi'enne lehumul Allah, müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti vermek karşılığında satın almıştır. Bu büyük alışverişi başarabilen büyük işler yapar. Hel edullukum ala ticaretin tunciykum min azabin elîm. Sizi, Can yakan bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size? Tu'minun billahi ve resulihî ve cihadûn fî sebîlillâhi bi amvâlikum ve enfûsikum zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Bağış verişi diyor yaptıktan sonra Allah'a ve Resulüne iman edip canlarınızla, mallarınızla iman ettikten sonra siz en güzel ticareti yapmış olursunuz, acıklı azaptan kurtulursunuz. Dünyada da, akirette de. Bu alışverişi yaptıktan sonra ne olur? Nasr-u ve vefethu qarîb. Allah'ın yardımı gelir ve zafer yakın olur. Zafere adım adım giden yol işte ayet-i kerimede böyle gösteriliyor. Doğru yol yolda işte bundan ibadettir. Ve biz bugün maalesef ümmet veya İslam adına piyasada konuşuyor görülenler. Hiç böyle bir hedefimiz, böyle bir davamız, böyle bir meselemiz, daha doğrusu İslam'ın böyle bir meselesi yokmuş gibi. Hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Benim şeyhim, benim efendim, benim kocam, benim sünnet anlayışım, benim şuyum, benim buyum. Vallahi beddua etmek caiz olsaydı beddua ederdim ya. Bırakın bunları. Allah'ın dini bakın ne hallerde. Ümmet bakın ne hallerde. Sürünüyor ümmet, sürünüyor. Ve ümmet gayrete gelmiyor. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri eksik bırak. Eksik bırakılan galiba okuduğum bir iki ayet-i kerimenin işaret ettiği gerçek manada kendimizi, canımızı, malımızı, servetimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu Allah'a adamakta gösterdiğimiz kusurda kaynaklanıyor. E bunu yapamadığımız zaman Allah'a ibadetimiz de o oranda ifade yerindeyse cılızlaşıyor, yetersizleşiyor. Dolayısıyla sırat-ı müstakimi izleyişimiz de, dost doğru yolu izleyişimiz de ne oluyor? Zayıflıyor, yetersiz kalıyor. Ümmeti içinde bulunduğumuz bu halden kurtarmaya elverişli olmuyor, yeterli gelmiyor. Subhanallah. İşte ayet-i kerime Hristiyanların uğradığı belayı Bize hatırlatıyor ve adeta bize mesaj veriyor Siz de onlar gibi olursanız onların vaziyetine düşersiniz dercesine Diyor ki İsa aleyhisselam gelip onlara Allah benim de Rabbim Sizin de Rabbinizdir O halde ona ibadet ediniz İste doğru yol budur dedikten sonra ne oldu? فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Aralarından çıkan gruplar, taifeler, hizipler kendi aralarında ihtilafa düştüler. En müşahhas şekliyle ne oldu? Biri İsa Allah'ın kendisidir dedi. Haşa. Bir grup bu. Diğerleri hayır Allah'ın oğludur dedi. Öteki o üçün üçüncüsüdür dedi. Ve hiçbiri diğerine mümin demedi. İşin kötü tarafı hepsi de doğru söylüyor. Birbirleri hakkında. Ya gülersiniz. İşte biz de iman hariç Benzeri bir vaziyetteyiz. Benzeri bir vaziyetteyiz. Kimse kimsenin tarikatını beğeniyor mu kardeşim? Kimse kimsenin mezhebini beğeniyor mu? Kimse kimsenin hizbini beğeniyor mu? Kimse kimsenin cemaatini beğeniyor mu? Daha sayalım mı? Ya? Ya? Onuncu Peygamber Salatüsselem sizden öncekilerin sünnetlerini, gittikleri yolları yani adım adım karış karış izleyeceksiniz. Maazallah. Onlardan ibret alalım. Hatta İslam alimlerinin Hristiyanlarla alakalı değerlendirmeleri şu şöyledir. Eğer diyor. On iki tane papaz bir araya gelse, on üç ayrı görüşle dağılırlar. Her birisi on iki görüş, bu sefer onu da beğenmezler. Yeni bir görüşle ortaya atılır ve böylelikle ihtilafları artıp durur. Ve gerçekten bu üç temel Hristiyan mezhebi orada kalmadı. Bu üç temel Hristiyan mezhebi Hazreti İsa'dan aşağı yukarı 300 yıl sonra ortaya çıktı. Yani İznik konsülüyle bu üç görüş belirginleşti, Bizans bir tanesini kabul etti, Efendim, Antakya kilisesini bir tanesini kabul etti, İskenderiye veya Mısır kilisesi öbürünü kabul etti. Arkasından bir de Avrupa'ya daha geçtikten sonra, daha doğrusu Avrupa'da belli dönemlerden sonra özellikle ulusal reform Anglikan'ı çıktı, Luteryanı çıktı, Kalveni çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, hala da çıkıyor. İhtilaf durmaz. Yılan yumurtası gibi çoğalır durur. Yalan gibidir. İhtilaf da öyledir. Çünkü ihtilaf da yalanın zaten daha şiddetli olanı, dinde olanıdır. O halde Ümmet olarak biz de onların ahvalinden ibret alalım. <gülüyor> Müslüman ümmet şunun farkına varmak zorundadır. İhtilaf bu ümmete yakışmaz. Bu ümmete yakışmaz. Onun için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bu konuda çok hassas davrandığını görüyoruz. Ashab arasındaki basit bir kavgayı daha derinleşmeden çözüme bağlamak için, tatlıya bağlamak için cemaati bekletiyor mescitte. Ashabın arasını bulmaya gidiyor. Ben aranızdayken cahiliye dönüş mü gerçekleşecek diyorsun. Şu sorumluluğa, şu korkuya, şu ümmet için duyulan endişeye bakınız. Ümmet üzerinde ne biçim titriyor? Ümmetin ihtilafa düşmemesi üzerinde. Bizde ihtilafın bini bir para. Nereye gidiyorsunuz kardeşlerim ya? Allah'ın dini bu ihtilaflar için geldi. Allah'ın dini bizi ihtilafa düşürmek için gelmedi. Allah'ın dini bizi sıratı müstakim üzere birleştirmek üzere geldi. Kendi kanaatlerimizi dinleştirmeyelim. Kendi mezheplerimizi, meşreplerimizi Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan kanaatlerimizi dinleştirmeyelim. Bu din bizim onu sokmak istediğimiz daracık anlayışların hepsinden çok daha geniş ve daha doğrudur. Her bir İslam'dan uzaklaşış Uzaklaşan bir anlayış dini değiştirmekle, tahrif etmekle kalmıyor. Dini hükümsüz kılıyor, yararsız kılıyor. Ümmete sağlaması gereken faydadan insanlığı da o yönüyle mahrum bırakıyor. Ona dikkat etmek lazım. Hristiyanlar bu şekilde İsa Aleyhisselam hakkında aşırı kanaatlere sahip olduğu gibi bu sefer Yahudiler de haşa, İsa Aleyhisselam'ın bir zina evladı olduğunu istedikler, söylediler Cenab-ı Allah onların daha doğrusu Meryem Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam da onların iftiralarından pek yücedir, pek üstündür ve münezzehtir. Haşa onların bu durumda olmalarından. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki aralarından o hizipler ihtilafa düştüler فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ azim. O kafirlere pek büyük bir günde tanık olacakları hallerden ötürü veyl olsun o kafirlere pek büyük bir günün günde tanık olacakları vaziyetlerden ötürü, azaptan ötürü, hallerden ötürü onlara veil olsun. Veil kelimesi Arapçada hem vay manasına, fecaat ve musibet için söylenen, uğranılan bir mesela fecaat ve musibet için söylenen bir söz, bir de cehennemde cehennemliklerin irinlerinin aktığı bir vadi. ...kehennemdeki bir vadi olduğu da belirtiliyor. Arkasından diyor ki Cenab-ı Allah... ...esmi'bihim ve ebsir... ...yevme ya Bize gelecekleri o gün... ...kıyamet gününde yani... ...neler işitecekler... ...neler görecekler. Veya görülmedik, bilinmedik korkunç şeyleri görecekler ve bilecekler. Hayret edilecek şeyler işitecekler, hayret edilecek şeyler görecekler. Daha önce benzerini görmedikleri şeyleri görecekler, işitmedikleri şeyleri işitecekler. Veya biz onlara hiç duymadıkları şeyleri duyuracak, işitmedikleri, görmedikleri şeyleri göstereceğiz. Bu şekilde anlaşılmaya müsait bir ibare. Lakin <gülüyor> zalimûnel yevme fî dalâlim mubîn. İşte o tanık olunacak, çok büyük şeylere tanıklık edilecek o günde o günde zalimler pek büyük bir dalalet içerisinde olacaklar. Dalalet kayboluş, yolunu kaybetmek, şaşırmak, doğru yoldan sapıp uzaklaşmak demek. Onlar ahirette aradıklarını bulamayacaklar. Dolayısıyla dünyada da hidayeti bulamamanın neticesinde Ahirette apaçık bir sapıklıkla daha doğrusu bir azap ile işkence ile karşı karşıya kalacaklar. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ Onları hasretler içerisine düşecekleri ve işin olup bitirileceği o günde o gün ile Onları uyarıp korkut. Kıyamet gününde yani onlar hakkında azap edilmeleri için hüküm verilecek. İşte o günle onları korkut. O günleri hatırlatarak, o günü hatırlatarak onları korkut. Korksunlar o günden. Ne demek korksunlar o günler? Yani bulundukları halden vazgeçsinler, tövbe etsinler. O gün ile karşı karşıya kalmamaya ellerinden geldiği kadar çalışsınlar. Tövbe etsinler yani. Azaptan korkmak ne ifade eder? Ben Allah'ın azabından korkuyorum diyen bir kimsenin yapacağı tek bir iş vardır. Azaba götürecek her türlü sebepten uzak durmak. Yoksa yalancı bir iddia olur. Gerçekle alakası yok, şey kalmaz. Ben Rabbimden korkuyorum. Nereden anlayacağız? Peygamber aleyhissalatü selam mesela buyuruyor ki, yani ameller neticelere veya akıbete delildir. Bir gencin mescitlere, namaza gidip gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini görürseniz, getirdiğini görürseniz onun cennetlik olduğuna tanıklık edebilirsiniz diyor. Amel delildir. Amel delildir. Dolayısıyla birisi eğer ben cehennemden korkuyorum diyorsa cehenneme gitmenin sebebi olan işlerden uzak durması gerekiyor. Yoksa korkuyorum iddiası gerçek dışıdır. Doğru olmaz. İşte onun için inzar inzar tehlikeyi Haber vererek o tehlikenin üzerine gidilmemesini sağlamak demektir. Veya bunu istemek, uyarmak demektir. Yolda giderken tehlike işaretleri görürsünüz. Yok hemen hemen söyleyeyim keskin virajdır, yok şudur, yok budur, yok taş düşebilir, yok uçurumla karşılayabilirsiniz vesaire. Tehlike, Resuller, Bizim gittiğimiz yolda eğer sırat-ı müstakim değilse o sırat-ı müstakimin sonundaki tehlikeyi bildirip bizi o tehlikeyle karşılaşmadan önce yapmışlardır, uyarmışlardır. Ona dikkat etmek icap ediyor. fi gafletin, غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا Onlar ise gaflet içerisinde bulunuyorlar hem de onlar iman etmiyorlar. İnne nahnu nerethu'l arda ve men alayha ve ileyina Kaçış yok Kafirler meselenin hiç de düşündükleri ve bekledikleri gibi olmadığını anlayacakları vakit iş işten geçmiş olacak İşte Kur'an-ı Kerim'in mucize olma özelliklerinden veya mucize yönlerinden birisi de budur. Kur'an kadar ahireti ve ahirette karşılaşılacak hadiseleri açık, net ve ayrıntılı bir şekilde anlatan ikinci bir kitap yoktur dünyada. Hatta belki de gelmemiştir desek de yine hakikati söylemiş oluruz. Kur'an kadar ahiret ile alakalı ayrıntılı bilgi veren ikinci bir kitap ne gelmiştir, ne gelecektir. İşte bu kitap burada diyor ki özetle, hayatı özetliyor. Beşeriyetin hayatını özetliyor. İnne nehnu nerithul ard Şu insanların birbirlerine zindan ettikleri çok affedersiniz, köpeklerin leş için kavga ettikleri gibi kavga edilen bu dünya var ya, herkes bırakıp gidecek. Ve bu dünyaya Cenab-ı Allah mirasçı olacak. Sahibi O'dur yani. Sadece yere değil. Ve men aleyha. Ve üzerindeki her şeye de biz mirasçıyız. Yani gerçek manada baki kimse kalıyorsa mirasçı odur. Mirasçı odur. Biz evladımıza miras bıraktığımızı zannediyoruz. Halbuki bize bir öncekilerden, bizim babalarımızdan miras kaldı. Ve biz bizden sonrakilere miras kalıp bırakacağız. Ve bu böyle sürüp geldi, sürüp gidecek. Ne zamana kadar? gerçek her şeyin sahibi, maliki, egemeni, mutlak hakimi Allah'a kalacak. O halde akıbeti mirasçıların eline geçmek olacak olan bir mal için sakın ahiretinizi berbat etmeyin. Ahiretinizi riske sokmayın. Değmez. Değmez. Değmez. Sonra ne olacak? Allah her şeye mirasçı oldu. Ölümden sonra diriliş olmasa kafirler için ineyi. Ama orada da kalmıyor. Ve ilayna yurjagun ve bize döndürülecekler. Kabirlerinde öyle bırakılmayacaklar. Bize döndürülecekler. Ondan sonra. Ondan sonrası Kur'an-ı Kerim'in başka buyruklarında, başka yerlerinde açıklanmış bulunuyor. Ama bakınız sure Zekeriya aleyhisselamdan başladı. Zekeriya aleyhisselam ne zaman bir evlat sahibi olmak istemişti? Meryem aleyhisselamın mabette ibadete çekildiği zaman o da onu bakımı üzerine almıştı. Annesi tarafından mescidin hizmetine adanmıştı. Her gidip geldiğinde o mevsimin meyvesi dışında meyvelerle karşılaşıyordu. Yaz meyvesi kışta, kış meyvesi yazda onun yanına ikram olarak geliyor. E, onun nereye gidip geldiğini veya gidip gelemeyeceğini en iyi bilen bizzat Zekeriya aleyhisselamdır. Mabedinde çekilmiş ibadet ediyor. Bir yere gittiği yok. Kullemâ dekhal aleyhâ zekeriye'l mihrab ve ceda'indehâ rizkâ Zekeriya, mabede mihraba, o mihrab aslında yüksekçe yer, daha önce söylemiştik. Girdikçe yanımda bir rızık buluyordu. Hayrete düşüyor. Ey Meryem sana ben getirmedim. Sana bir şey mi getiren bir aldı benim. Çünkü senin bakımını ben üstlendim. Benden başkası değil. Ve keffelehe Zekeriya diyor ya. Ey nerede geliyor sana? Kâletuva min indillah. Cevabı kadar sade. Allah'tan. Zekeriya aleyhisselam bu sefer ya evlat demek ki öyle bir şey diyor. Ben bu yaşa kadar geldim ve benim evladım olmadı. Bu kız kız olmak bakımından böyle hayırlı birisiyse ben de Allah'tan böyle bir hayırlı evlat isteyeyim dedi. Böyle başladı sure. Hatırlıyorsunuz. Şimdi geriye gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim bizi Meryem aleyhisselamdan, Zekeriya aleyhisselamdan Meryem aleyhisselama, Isa aleyhisselama, Yahya aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhisselam hepsini gördük. Daha da öteye gidiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'la karşılaşıyoruz burada. Ve zkur fil Kitabı İbrahim. Bu kitapta İbrahim'i zikrediyoruz. İbrahim'i de hatırla. İbrahim Aleyhisselam ifade edeyse bir kolu, bir evladı İsmail Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü onun soyundan geldi. Bir oğlu İshak Aleyhisselam bütün İsrail oğulları, İsa Aleyhisselam'a kadar bütün İsrail oğulları, peygamberleri onun soyundan geldi. Ve İbrahim Aleyhisselam bu mübarek ağacın ifadelerinde ise ana gövdesi. Onun için İbrahim Aleyhisselam'a ve onun aline Salat ve selavat getirmek Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dahil bütün peygamberlere, ondan sonra gelmiş bütün peygamberlere salat ve selam getirmektir. Bize öyle vefalı bir ümmet etti bizi Allahu Teala. Bu Allah'ın bir lütfu. İşte bu lütfun bir parçası olarak Cenab-ı Allah bu kitapta İbrahim'i de zikretmek gerek. Hatırla diyor. Niçin? Çünkü o çok doğru ve çok doğru sözlü, sadakatli bir nebi idi. Hem Sıddık idi hem Nebi idi. İnsan vasfıyla Sıddık, insan olarak Allah'ın ona verdiği taltifiyle de bir nebiydi. Kimse nebi olamaz kendi iradesiyle. Allah'ın lütfu ve ikramıdır nübüvvet. Fakat sıddıklık basamaklarında yükselmek bizim yapabileceğimiz bir iştir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın burada bize örnek gösterilen yönü sıddıklığıdır. Siz de öyle doğru olun. Rabbinize karşı sadakatli olun. Emirlerini yerine getirmekte, dinini yaşamakta sadakatli olun. Ve birbirinize karşı sözlerinizde, alışverişlerinizde, kalbinizde gizlediğiniz duygularınızla vesaire vesaire sadakatten ayrılmayın. Çünkü burada sıddık mübalağa kipidir. Yani o doğruluğun gerektiği her alanda ve her bir şeyde doğruluğun en ileri mertebesindeydi. Ben İbrahim Aleyhisselam'ı seviyorum. O halde sıddık olmak zorundasın. Sevgini böyle ispat edersin. İbrahim Aleyhisselam'ı sevdiğimiz kadar sıddıklıkta ısrar ederiz. ısrar ettiğimiz kadar da Allahü Teala bize onun sevgisini nasip eder. Ve kişi de sevdiğiyle beraberdir. Ne güzel. Kestirmeden cennet. İbrahim Aleyhisselam kadar sıddik olmaya çalış veya onun sıddikliğinden dolayı onu sev ve sen de sıddik olmanın yollarını ara onunla beraber olursun. Bir hadis Şerifler Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Aleykum Bissıdk Tiharra ve Sıdk diyor. Doğru söylemeye doğru olmaya dikkat edin gayret edin. Doğruluğu hep araştırın ve onu yapın. Diyor. Kişi diyor doğru söyleye söyleye Doğruyu yapa yapa sonunda Allah yanında sıddik olarak yazılır. Doğrulukta ısrar edeceksin. Öyle ki sende doğrulukla bağdaşmayan hiçbir hal olmayacağı zaman artık sen Allah nezdinde sıddik olarak yazılırsın. Bu ümmetin ilk mümini de Sıddık'ıydı. O halde bizim de başta öncelikli olarak sahip olmamız gereken en önemli vasıfımız budur. İmanımızda Sıddık'ıyet, ahlakımızda Sıddık'ıyet, amellerimizde Sıddık'ıyet ve en önemlisi davamıza sadakat. İz qala li abiyi ya abati. Lima ta'budu dusba'a la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Şey Tebliğin bir özelliği o tebliğde kullanılan ifadelerin şöyle de böyle de sağ sola da çekilebilir manada değil açık seçik net olması. Sövmek, küfretmek, hakaret etmek değildir bu. Her şeyi olduğu gibi açık seçik, gerçek haliyle nitelendirmektir. Bakın ne diyorum Babasına ya ebeti demişti. Şefkat, merhamet ve saygı bildiren bir tabirdir ebeti. Babacığım, sevgili babam, değerli babam, muhterem babam ne derseniz deyin. Babacığım, sen neden, lime te'budu, ma la yesme'u ve la yubsır, işitmeyen, görmeyen, ve la an keşey'e, ve sana gelecek hiçbir zararı önleyemeyen bir şeye niçin ibadet ediyorsun? Ne işitir, ne görür, ne sana gelecek bir zararı önleyebilir. Haliyle fayda da sağlayamaz. Niye ibadet ediyor? Yabet Devam ediyor babacığım İnni min minel ilmi ma lem ye'tik Gerçek şu ki ilimden sana gelmeyen şey bana geldi Aramızda bir fark var diyor Yoksa bir evlat olarak normal şartlar altında benim sana yol göstermem, nasihat etmem edebe aykırıdır. Ama bir durum var ki, benim sana karşı sorumluluğumu yerine getirmemi gerektiriyor. O da bana gelen fakat sana gelmemiş olan bu ilimdir. Nübuvvet ilmidir. yani, ehdike sıratan seviyya. O kadar açık, net. Kendinden emin. Kendinden emin. Bana uy. Ben de seni dosdoğru yola ileteceğim. Bunu ancak bir peygamber söyleyebilir. Firavun gibi ilahlık taslayanlar ise inni la urikum illa ma ara diyor. Benim size gösterdiğim yol benim gördüğümden ibarettir diyor. Ben bu kadarını görüyorum. Ne yapayım diyor. Ki ben sizin en yüce Rabbiniz demiyor muydu? diyordu. Ben gördüğüm kanalıyla gösteriyorum. Firavunların yalancı ilahların, uydurma ilahların söyleyecekleri bu kadar. Biz bu kadar kanun yaparız, biz bu kadar yasa yaparız, biz bu kadar anayasa yaparız. Hepsi başınıza geçsin. Biz Peygamberler gibi teminatlı konuşan istiyoruz. Doğru ama. Gerçekle örtüşen bir teminattır. Fettebi'ni ehdike sıratan seviyye. Evet biz de bugün beşeriyete aynı şeyi söylüyoruz. Ey bütün yolunu şaşırmış olan bütün insanlık. İslam dinini doğru anlayın. Doğru uygulayın. Dost doğru yolu bulursunuz. Dünyada da ahirette de kurtulursunuz. Aynı güvenle aynı derecede kendimizden emin olarak bunun hakikatine iman ederek bunlara söylüyoruz. Çünkü peygamberler bize böyle öğretti. Bir peygamber budur. O halde ya işte aslında seninki de doğru olabilir de benimki de doğrudur onu hele bir düşün. Öyle bir şey yok. Batıl batıldır ve batıla batıl diyeceğiz. Hak da haktır ve onu hak olarak takdim edeceğiz. İki arada bir derede konuşmak yok İslam adına. Bu birkaç ihtivali olan efendime söyleyeyim sıradan bir mesele değil. Ya batil la ta'budish şeytan <gülüyor> sen görünüşte işitmez görmez putlara tapıyorsun ama hakikatte senin tapındığın şeytandır evet müminler, müslümanlar dışında bugün beşeriyet şeytana ibadet ediyor başka yol yok zaten ya Allah'a ibadet edilecek veya şeytana üçüncü bir mamut yok adı ne olursa şu kadar var ki şeytanın suretleri farklı. Şeytan farklı suretlerde ilahlığını veya kendisine ibadeti sağlıyor. Para, pul, mül, kadın, makam, mevki, mal vesaire. Değişik birçok şekilleri var. Otorite, şöhret vesaire. İşte diyor ki Babacığım ne olur şeytana ibadet etme. Çünkü inne şeytan kanel rahman'a isyia. Çünkü muhakkak şeytan Rahmana isyankardır. Çok isyankardır. Ası, asi değil, mübalağa gibi. Her hali isyan olan bir varlıktır. Sen her hali Allah'a, Rahmana Rahman ismini de burada zikretmesi çok manidardır. Sen her haliyle Rahman'a isyan olan şeytana sakın ibadet etme. Beşeriyete bunu haykırmak durumundadır müminler. Bunu anlatmak durumundadır. Biz beşeriyete karşı sorumluluğumuzu unutmuşuz. Maalesef incir çekirdeğini doldurmayan Basit basit meseleleri güya ilim adına, İslam adına vesaire adına gündeme getiriyoruz. Bununla da korkarım şeytanın ekmeğine zıkkım sürüyoruz. Kendimizi de bazı böyle yapanlar da zıkkımlanmalarını arttırıyorlar başka bir şey değil. Ya ebedi. inni ehafu en yemesseke azabu mine arrahmanı. FETEKUNA LİŞ ŞEYTANI VELİYA Babacığım ben böyle gidersen Rahman olan o Allah'tan, o rahmetli olan Allah'tan neticede rahmetine rağmen senin isyanın, şeytana ibadetin o kadar Rahman'ı da azaplandıracak ki Rahman seni azaplandıracak. Korkarım diyor. O zaman ...şeytanın da dostu velisi olursun. Şeytanın yarı ve yardımcısı olursun. Şeytan senin dostun olur... ...senin peşini bırakmaz diyor. Haliyle şeytanın yolundan gitmek... ...şeytanı mağbut edinmek... ...elbette insanı yapsa yapsa... ...şeytanın velisi olur. Velisi yapar. Dostu yapar. Çünkü insanlar... Ya Rahman olan Allah'ın velisidirler ya şeytanın velisidirler. Cenab-ı Allah bizleri Rahman'ın dostlarının düşmanlarından ve başta onların en büyük düşmanı şeytandan, şeytanın şerrinden ve şeytanın velilerin şerirlerinden muhafaza buyursun. Önümüzdeki ders inşallah 46. ayet kerimeden devam edeceğiz.